Bismillah, wel hamdulillah, assalatu ve sallamu ala rasulillah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenlerimiz. Bugün birçok tartışmalar alevlendirilmek isteniyor, farkındaysanız. Haklar, hukuklar, özgürlük, eşitlik, adalet, pozitif ayrımcılık, bazı yasalar vesaire. Bu gürültülerden, bu kalabalıktan biraz daha arınarak özümüzde. Kadın ve erkek nedir? Onu biraz tanımlamaya çalışalım. Bu tanımlamaları yaparken kendi kafamıza göre değil, elbette güzel dinimiz İslam kadına ve erkeğe nasıl bakıyor? Kulluk olarak ikisi arasında bir fark var mı? Bunları masaya yatırmaya çalışalım. Güzel dinimiz canlı türleri içinde insanı çok ayrı bir yere koyuyor. Eşrefi mahlukat ve onların içinde de elbette kadın ve erkek var. Kadın erkek ayrımının yapılmadığını görüyoruz. Bir bütün olarak ele alınıyor. Allahu Teala'ya inanmada, sorumlulukta ne demek bu? Emaneti yüklenmede, iman etmede, yapılması gerekenlerin neler olduğu vesairesi, yapılmaması gerekenler nelerdir? Bu hususların sorgulanması gibi konularda kadın ve erkek ayrımının olmadığını açıkça görüyoruz. Yine İslam dininde insanın diğer canlı türleri içindeki seçkin yeri dile getirilmiştir. Yasaklardan sakınmadaki duyarlılığı ölçü alınmış, amelin ve de emeğinin karşılığını eksiksiz göreceği vaat edilmiş, yine bu konuda da kadın ve erkek ayrımına gidilmemiştir. Tabii ki şunu da düşünmemiz lazım, İnsanların canlı türü olarak çoğalmaları, iyi ilişkiler kurması lazım, güzel bir şekilde yaşamaları lazım. Bunun sonucu olarak da hem dünyadayız, Dünya nimetlerinden yararlanmada hem de ahiret özlemimiz var. Bir tarafımızda ahirette bir yönümüz oraya bakıyor. Oradaki sonsuz mutluluğu elde etmede birbirlerine yardımcı olmaları gibi maksatlarla kendi iradeleri dışında Allah tarafından kadın erkek türünde iki ayrı cins yaratıldı. İslam'dan önceki dönemde asıl maksat olan bu ebedi mutluluk elbette düşünülmedi, konuşulmadı, göz ardı edildi. Nefsin arzu ve istekleri hep ön planda yer aldı. Böyle olduğu için erkeğin fiziki güç üstünlüğü karşısında kadınların daima haksız muameleye maruz kaldıkları görüldü. Kadının İslam'dan önceki Durumunu iyi bilmek lazım ki O zamanlarda yani 14 asır öncesindeki zamanlarda neler yaşanmış Bir gözlemleyelim Sadece İslam kaynaklarından bu gözlemleri almıyoruz Onu da ifade edeyim O zaman ile alakalı Tarih eserlerinde Herkesin evet bu konuda mutabız dediği mevzuları konuşayım İlk tespitimiz şu bu dönemde hiçbir toplumda kadınlara gereken değer verilmediği gibi İslam'ın ortaya çıktığı toplumda da aynı durum söz konusuydu. Hatta işin daha da kötüsü kadınlar horlanmaya, hakir görülmeye adeta mahkum haldeydi. Hazreti Ömer radiyallahu an bu konuda bize bir ışık tutuyor, diyor ki, Vallahi cahiliye döneminde bizim yanımızda kadınlar hiçbir kıymet ifade etmezlerdi. Ne zaman ki Allahu Teala kadınlar hakkında ayetler indirdi ve bu konuda peygamberimiz Aleyhisselam gerekli açıklamalar yaptı. İşte diyor, o zaman kadınlar gerekli hak ve paylaşımlara ne oldu? Kavuştular. Bizzat İslam Halifelerinden Ömer radıyallahu an bunu anlatıyor. Yine bir başka yönden de bahsetmek istiyorum. Kız çocuğuna sahip olmak o dönemde özellikle insanların nefislerine çok ağır geliyormuş. Hatta bilirseniz bir kız çocuğunun doğumu kendilerine söylendiği zaman belli bir zaman kalminin yanına utançlarından çıkamaz hale geliyorlarmış. Bazıları da o masum yavruları diri diri toprağa gömüyorlarmış. Bunları zaten mutlaka duyduğunuza inanıyorum. Kur'an onların bu ilkel davranışlarını zaten bildiriyor. Ki onlar kızların Allah'a ait olduğunu iddia ediyorlar. Haşa! Allah bundan münezzehtir. Beğendiklerini de erkek çocukları da kendilerinin oluyor. Onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Bakın ki verdikleri hüküm ne kadar kötüdür. İşte bu şekilde berrak her insanın anlayacağı bir ayette Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor. O zamanların elbette ki her anın bizden öncekilerin, bizden sonrakilerin en büyük eşi ve benzeri olmayan tanığı Celle Celaluhu. Bu iğrençliği kendi kitabında bizlere aktarıyor. Yapılan bu kötülüğü. Halbuki insanın annesi var. Kendisini doğuran insan kadın değil midir? Ama bugün de olduğu gibi, o günde böyle durumlar yaşanmış. Peki, cahiliye devri Arap toplumunda kadının durumu böyleyken, Yahudilerde, Hristiyanlarda o zamanın Bugün Avrupa diye bildiğimiz topraklarında ne bileyim Rusya diye bilinen o zaman ismi neyse bilemiyoruz o topraklarda durum neydi? Çok mu iç açıcıydı değildi hatta daha kötüydü diyebiliriz. Kadınların bu iki toplum yanında da ihtiyaç gidermek için kullanılan herhangi bir metadan farkları yoktu. Bu nedenle mesela Yahudiler her sabah dualarında şöyle dua ederlerdi. Ezeli ilahımız, kainatın kralı, beni kadın yaratmadığın için sana şükrediyorum derdi bir Yahudi. Bunlar kendi e, eserlerinde yer alıyor. Bunu da inkar etmiyorlar. Yani sadece o zaman e, kızları diri diri toprağa gömenler o zamanın cahiliye devri Arap toplumu değildi. Dünyanın her yeri cahillik kokuyordu zaten. Böyle dua ediyorlardı. Beni kadın yaratmadığın için sana şükrediyorum diye. Peki Hristiyanlar ne yapıyordu? Erkek kadın için değil fakat kadın erkek için yaratıldı gibi saçma sapan bir anlayış içindeydiler. Yani bu örneklerin dışında daha çok daha örnekler var ama kadının durumu üç aşağı beş yukarı böyleydi. Hatta Avrupa ilerleyen yıllarda 14 asırı boş verin Bundan beş asır, altı asır önce psikolojik rahatsızlığı olan kadınları içine şeytan girmiş diye meydanlarda yakan bir zihniyete sahipti. İşte bu devirlerde İslam güneşi doğdu. Hiçbir cins ve coğrafya ayrımına, ırk ayrımına girmeden bütün cihanın ışık kaynağı oldu. Tabi hak hukuk tanımayanlar bu durumdan rahatsız oldular. Zulüm ve baskı altında olanlar da elhamdülillah dediler. Rahat bir nefes almaya başladılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kız çocuklarını sevince etraftakiler şaşırdı. Efendim siz sevindiniz, kız çocuğu evin bereketidir buyurdu. Sonra anladılar ve varlıklı yani zengin ailelerle, Fakir olarak dünyaya gelmiş, anne babası maddi sıkıntılar içinde olan çocukluk zamanlarını yaşayanlar arasında dağlar kadar fark vardı. İslam'la beraber bu kast sistemi, ayrım ortadan kalktı. Şimdi asırlardan beri büyük bir özlem içinde bekledikleri herkese insanca muamele dönemi işte o zaman başladı İslam'la. Ama sadece soylu kimselere, annesi babası zenginlere değil, onlar geride kaldı. Peki, İslam'da kadın ve erkek haklarından bahsediliyor. Bunu her birimizin anlayabileceği ve çok da uzatmadan aklımızda kalacak şekilde bir tekrarlayalım mı? Az önce sizlerle paylaştık ya, özellikle kadınlara, güçsüzlere uygulanan zulüm ve haksızlıklar var demiştik. Bunların hepsi İslam'la bitti dedik. Ayrıca her insanın doğuştan sahip olduğu bazı haklar var. Sosyal haklar, ekonomik haklar. Bunlar kadındı, erkekti yani kız çocuğu, erkek çocuğu olmadan herkese tanınmıştır. Yani kendi hür iradelerini serbestçe beyan etmeleri ne demek bu? Biat olayı. Kadın da mesela biat ediyor, sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi hatırlayın. Erkek de yani sadece erkekler çağrılmadı. Kim Allah ve Resulü'nün yanında? Akabe biatı vs. Rıdvan Beyatı hatırlayın kadınlar da geldi. Ha kadınlar Efendimiz aleyhissalatu vesselamın elinden öpme veya el ele tutuşma değil farklı bir şekilde yaptılar. Ama erkekler de elini öptüler dokundular. Ama kadınlar da çağrıldı. Şöyle düşünülebilir. Savaşların çok fazla olduğu değil mi bir dönemde? Kadınların bir dağ başında ne işi var? İşte İslam dini demek ki kadına da erkeğe de aynı sorumluluğu veriyor. Sadece roller değişik. Yaratılış bakımından, fıtrattan gelen bazı özellikler var. Annenin yapacağı şeyler var hanımın, babanın yani erkeğin yapacağı şeyler var. Şimdi tekrar konumuza dönecek olursak kardeşlerim mesela evleneceği eşlerini seçme kadının da hakkıdır. Boşanma talebinde bulunabilme kadının da hakkıdır. Mülkiyet edinme, eğitim, öğretim bu önemli haklardan bir kısmını teşkil ediyor. Halbuki bu haklardan bazıları Batı ülkelerinde son 50 senede gündeme geldi. İnsan hakları beyannamesi vesaire. Halbuki bu haklardan 14 asır öncesinde bunlar yaşanıyordu. Yüce dinimizde yer alan her türlü görev ve sorumluluğun uyulması gereken her hukuk kuralının insanlığın hayır ve yararına olduğu gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Hani zamanında deniyordu ya kadın ve erkeğin yan yana olmaması eğer bir akrabalık bağı yoksa diye. E şimdi dünyanın birçok ülkesinde örnekler var. Japonya'dan aynı örneği görüyoruz, Norveç'ten aynı örnekler geliyor haberlere yansıyan şeyleri görüyorsunuz. En azından konuşuluyor bu tacizlerin ortadan kalkması için hanımlara ayrı bir otobüs, metrobüste ayrı bir bölüm verilmeli mi diye. Veya e, plajlarla ilgili turizmde yeni yeni son 5-10 yılda ortaya çıktı hanımlara ait efendim e, bir plaj gibi. Bunlar yeni yeni konuşuluyor. Şimdi bu bizim için bir ışık. Neden İslam'ın getirdiği kurallara hakkıyla riayet eden kadın, erkek, her mümin ödül alacaktır? Peki ödülün en büyüğü nedir derseniz? Dünyadaki ödüllerden bahsetmiyorum. Şu arabayı kazandın, bu kadar mal kazandın vesaire Veya müdür oldun, patron oldun bir yerde. Ama en güzel ödül nedir? Ahireti kazanmak değil midir? Ebedi kurtuluş değil midir? İşte Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde bakın bu durumu bize nasıl buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Mümin erkeklerle, mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emrederler. Kötülükten alıkorlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Allah azizdir, hikmet sahibidir. Allah, Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaad etti. Allah'ın rızasıysa hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur. Evet, ne güzel. Konuşması bile güzel değil mi? dinlemesi de güzel. Büyük kurtuluş. Bu büyük kurtuluş olarak zikredilen Allah rızasını elde edebilmek için erkekler işaretlenmemiş. Hem kadın hem erkek. Müslüman. Özellikle de evli eşler üzerine düşen göreve ve sorumlulukları yerine getirmede Hakka, hukuka riayet etmede birbirlerinin yardımcıları ve koruyup kollayıcıları olmak durumundalar. Çünkü yine tefsirlerde okuyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu hanımları erkeklere söylerken hanımlar sizin için birer elbise ama siz de onlar için bir elbisesiniz buyuruyor. Yani ikisi birbirinden ne kanunda İslam kanunlarından bahsediyorum. Ne Allahu Teala'ya kullukta ayrılmamışlar. Mesela kadınlar namazı iki rekat kılsınlar, öğlen namazının farzını, erkekler dört rekat denmemiş. Aynı şeyler. Kur'an aynı. Okunacaklar aynı. Haramsa bir kadının da harama girmesi, erkeğin de harama girmesi aynıdır kullukta aynıyız. Bunun en güzel örneğini nerede görüyoruz? Örnek dediğiniz zaman hemen aklınıza peygamberimiz geliyor değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel. Çünkü Kur'an tabiri bu. En güzel örnek. Kur'an'ı yaşayan zat aleyhisselam. Gelin o zamanlara şimdi bir az da olsa bir ziyaret yapalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Hatice radıyallahu anha annemiz. Ya, peygamberlik kendisine verilmiş, o ilk heyecanı yaşıyor. Hem o gün ve peygamberliğin gelmesinden sonraki ilk yıllarında, eşi, Hatice annemizin kendisine yapmış olduğu o maddi yardımlar, manevi yardımlar, özellikle moral desteğinden hayatı boyunca övgüyle bahsetti o zamanı lütfen düşünün 2020 yılından bakmayın 1400 yıl önce 14 asır önce dedim ya kadına değer verilmiyordu daha önce bir peygamber ki peygamberlerin en sonuncusu sallallahu aleyhi ve sellem devlet idarecisi aynı zamanda ama hanımından bahsediyor ve o kadar sık bahsediyor ki ''Sana bir şey olmaz. Ben senin yanındayım. Allahu Teala sana zulmetmez.'' Vesaire ''Sen akrabalarına yardımcı oluyorsun. İyi bir insansın korkma.'' diyen annemiz. Bu bakıştan bakalım. 14 asır öncesinde bir devlet idarecisi ve ondan önemlisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımının kendisine moral desteğinden, maddi yardımından, yani manevi yardımlarından da bahsediyor. Ve bunu çekinmeden, hatta övgü dolu sözlerle söylüyor. Ha, o yüzden ben, sen, hanımından, elbette isim olarak benim hanımım şöyle, böyle bir saçı vardı, böyle bunu yaptı diye değil. Ama hanımından gördüğün bir yardım, maddi bir destek veya dimdik bir e, dağ gibi sırtını yasladığın bir İnsan olarak da söylemekten çekinme. Ve bunu erkeklik içgüdüsüyle beraber nefsin de araya girmesiyle bir sanki alçaklık olarak görme. Benim peygamberim diyeceksin. Hanımının bu bu özelliklerinden son nefesini verene kadar bahsetmiş. Benim de hanımım elhamdülillah şu konularda bu konularda Rabbime şükürler olsun bir numara. Sen de bunu erkekliğe yapılan bir zarar gibi görme. Şuna bak, kadın lafını dinliyor veya değil. Erkek veya erkeklikse mevzu, bir milyon tane erkeği koy bakalım sıraya. Hz. Hatice annemizin cesaretini, o zamanki şartları düşün, hangisi daha yürekli? Gel tartışalım. Neydi belirsiz bir milyon tane adamı yan yana koy. Bugün sadece yediğim içtiğim benim bana ne dünyadan diyen yüz milyon insanı yan yana koy. Malıyla canıyla son nefesine kadar ilerlemiş yaşına rağmen bir davanın eri olmuş Hazreti Hatice annemiz bir tarafta vasıfsız yerim içerim yatarım diyen bir milyar insanı bir tarafa koy. Böyleydi. Yine sadece Hatice annemiz mi? Değil. Hadislerde okuyoruz. Hatta karı koca arasında geçen özel bir takım şeyler vardır ya. Hocalarımız ne der? Şeriatta ayıp yoktur evladım. Neden? Bunların bilinmesi lazım. Adam zaten bunları bilmediği için abdest almayı bilmiyor. Abdestsiz geziyor. Bilmediği için Allah'ın haram saydığı şeyleri işliyor. Hanım ve işte kocası arasında geçen. İşte... Bu kadar ayrıntılı anlatılan birçok hadisi şerifi biz nereden duyduk Allah aşkına? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını en iyi izleyenlerin başında kim geliyor söyleyin? Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dininizin yarısını bu hanımdan alınız buyuran annemiz. Yani konuyu toparlamak için burada kesiyorum bu güzel yolculuğu dinimiz kadın ve erkeğe güç ve kabiliyetlerine göre bir takım sorumluluklar yüklemiş arkadaşlar yani birini diğerinin arzu ve isteklerine feda ederek sen ikinci sınıfsın sen şöylesin sen bir kölesin dememiş herkese bir sorumluluk vermiş becerisine göre neden yaratan yarattığını bilmez mi ya bir ürünü üreten mi daha iyi bilir, onu kullanan mı? Sen cep telefonu kullanıyorsun. Ha böyle olsaydı, şekli şöyle olsaydı ama bunu üreten bir adam var. Biz nasıl garantisini bilmem nesini falan belli bir prosedür içerisinde onaylayıp alıyoruz. Kullanım metodu böyleymiş. Ya beni, seni, her şeyi yaratan Rabbim Celle Celaluhu demek ki kadına kas sistemini, eklem sistemini, onun doğurganlığını, duygularını, heveslerini, arzularını ona göre verdi, ilham etti. Erkekleri de bunu verdi. E şimdi ben bir erkek olarak, neden ben çocuk doğuramıyorum kardeşim, bu benim en önemli hakkım diyemem. Veya bir hanım kardeşimiz, e neden İslam tarihinde bir tane şöyle, kadın savaşa giden işte bir komutan, lider yok, neden kadın bir peygamber gelmemiş demesine gerek yok. Çünkü sorumluluklarımız farklı. Bunu lütfen 20. yüzyılda, 21. yüzyılın işte bilmem neresinden gelen, kadın ve erkeği birbirine düşman etmeye çalışanların oyunlarına gelerek, o açıdan bakmayınız. Seni böyle yaratan Allah, Celle Celaluhu beni böyle yaratmış. Köpeği de köpek olarak yaratmış. Ne benim erkek olarak dünyaya gelmem için benim bir rolüm var, benim bir kabiliyetim yok. Ya beni bırakın annemin ve babamın haberi olmadan ben annemin rahmindeydim. Ne annemin haberi oldu ne babamın haberi oldu. Ben kaç günlük oldum hala haberleri yoktu. Ben kız evladımı olacaktım. Hayır... Erkek oldum. Ama bunun kararını ne ben verdim ne annem babam verdi. Ha dolayısıyla ne benim erkek olarak ben erkeğim arkadaş deyip kasılmama gerek var. Ne bir hanım kardeşimin ben erkeklerden üstünüm demesine gerek var. Bu ırklarda da böyledir. Seni Habeşistan'da dünyaya getirmiştir annen. Ama seni var eden kimdir? Nerenin toprağından yaratıldın? Bunu karar veren Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla kardeşlerim herkesi durumuna ve becerisine göre verimli olmaya, iyiliklere ve hayırlı işlere dikkat etmelerini tavsiye etmiştir İslam. Yani kendi aranıza sen üstünsün, sen şöylesin falan değil. Kardeşim erkeksen de kadınsan da ibadetlerini yap, ''İbadet yetmiyor, insan gibi davran, insan gibi yaşa, merhametli ol.'' gibi kadına da ayrı, erkeğe de ayrı bir hüküm verilmemiş. Ve yine birçok ayette, tefsirlerde özellikle daha iyi anlaşılıyor. Kadın erkek ayrı ayrı zikredilmiş mesela. Her birinin amellerinin ve yaptığı hayırlı işler varsa dünyada karşılığı eksiksiz olarak verileceği anlatılmış. Dikkat ettiniz mi? Bazı yerlerde Rabbimiz Celle Celaluhu ey inananlar veya ey müminler, iman sahipleri buyuruyor ama çok yerde de şunu görüyoruz inanan kadınlarla inanan erkekler hayır yapan efendim kadınlarla değil mi? Hayırlı işler yapan kadınlarla işte erkekler ...ayrı ayrı veriliyor... ...ve bunu bu işin uzmanı olan... ...hocalarımızdan, alimlerimizden duyuyoruz... ...burada buna işaret var... ...kadın ve erkeğin Allah indinde... ...ne kadar değerli ve... ...bu konuda eşit oldukları... ...kadın ve erkeğin... ...tabii dini sorumlulukları var... ...ama aynı zamanda bir de... ...dünyada yaratıldıktan sonra... ...ölene kadar sorumlulukları var... ...e şimdi onu da konuşmak lazım... ...evet... Birincisi İslam insanın doğal olan her türlü hakkına ne yaptı demiştik sahip çıktı. Onu bir kez daha altını çiziyoruz. Bazı görevler verdi, sorumluluklar verdi bunu da biliyoruz. Bunlardan biri dini görevler, ötekisi de dünya ile ilgili yaşayacak, işte büyüyecek, ölene kadar yapacağı şeyler. Dini olan zaten görevler Allah'a karşı kulluk görevi namazı, orucu vesairesi bu öyle bir şey ki her inanan bunu hür bir şekilde yapma hakkına sahip. Kimsenin buna nesi yok? Engel olma hakkı yok. Tabi bu görevi doğru yapabilmek için bazı dini bilgileri de öğrenmesi lazım. Bu bilgileri edinmenin e, belli bir yaş sınırı olmamakla beraber, tabi en güzeli erken yaşlarda bunu öğrenmek. Ağaç yaşken eğilir deniyor. Peki bunun dışında ne var? Ne görevi var bir kadının ve erkeğin? Dünyada görevi var. Yani birincisi unutmayın. Dinim ile alakalı. Rabbim ile alakalı. Kulluk görevlerim var. ibadetlerim, Haram olan şeylerden kaçmak. Helallere yönelmek vesaire. İkincisi benim dünyada da bir rolüm var. Benden beklenenler var. Ne demek bu? Efendim kendi şahsıma. Kendime yani. Aileme. Çevreme. Efendim... Mahalleme, topluma karşı yükümlü olduğum, sorumlu tutulduğum şeyler var. E bunların nerede ben sağlarım? En düzenli yürümesi için bunun benim evlenmem lazım. Yani aile. İşte İslam evlenip bir yuvaya sahip olmaya çok önem veriyor. Çünkü o kadın ve erkek evlendi diyelim, sevinçte, üzüntüde, darlık ve geniş günlerde birbirine ne yapmakla yükümlü tutuldu? Yardımcı olmakla. Çocukları bir ana şefkatiyle yetiştirip terbiye etmede o yuvanın içinde olan bitenler, yuvaya sahip çıkıp düzenli yürütmede kadınlar erkeklere oranla daha becerikli, daha duyarlı olduklarından bu görev onlara verilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız kadınlarına karşı en iyi davrananınızdır buyurmuş. Kadınlar içinde eşi kendisinden razı olduğu halde ölen mümin kadın cennete girer buyurmuş. Yine bir başka rivayette dünyanın övgüye layık olan en üstün nimeti saliha bir kadındır. Yani dindar ve saliha kadınların dünyada ilişkilerinde duyarlı olduklarını içeren önemli bir mesaj. İşte bu örnekleri düşündüğümüz zaman İslam'da kulluğun dışında dünyada da Allahu Teala'nın kadından da erkekten de nesi var, istedikleri var. Değerli kardeşlerim, bu mevzuda kadının da iffeti, erkeğin de iffeti vardır. Mesela bunları ayrı ayrı zaten daha evvelki programlarda önceki kayıtlardan YouTube'da izleyebilir kardeşlerimiz kadın erkek ilişkileri diye. Bugün oralara geçmeyeceğim ama mesela kadının bir erkeğe şehvetle bakmaması gerektiği gibi erkeklerin de kadına bakmaları o yine şehvetle yasaklanmıştır. Erkek de ırzını korumak zorundadır namusunu kadında. Yani sadece kadınlara özel bir durum değildir. Hatta erkeklerin mahrem yerlerinin neresinden sonra nereye kadar örtünmesi farzdır, hanım kardeşlerimiz için neresidir zaten bunlar. Çok küçük yaşlardan itibaren bilinir. Ama erkeklere böyle bir şey verilmemiş yani siz affedersiniz anadan doğuma yürüyün, istediğiniz gibi giyinin diye bir şey söylenmemiş. Hatta biliyoruz ki bugün... Kadınlara benzeyen kılık kıyafetiyle daracık işte kot pantolonlar vesaire giyen insanların da fıkhi olarak oldukça tehlikeli bir durumda oldukları da biliniyor. Yani demek istediğimiz şu, hanım kardeşlerimizin örtünmeleri, erkeklerin de düzgün bir şekilde giyinmeleri. Kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara bakmaları, şehvetle bakmaları veya lakayt davranmaları ikisi için de yasaklanmıştır. Biz şimdi neredeyiz? Dünyadayız. Kulluk vesairede zaten eşitlik var. Dünyada yani beşeri sistemde neler var ona geçiyoruz. Peki, kadın ve erkeği konuşuyoruz. Kadın ve erkeğin ilişkisi nasıl olmalı? Çok önemli bir yere geldik. Daha evvel sizlerle paylaşmadığın bir mevzudayız. Sınırlarımız ne? İşte bunları çok iyi belirlememiz lazım. Hazır kadın ve erkeği konuşuyoruz. Şimdi birincisi gözümü haramdan çevirmem bana da emrediliyor bir hanıma da emrediliyor. Hele hele bugün gibi fitnenin çok ilerlediği bir zamanda bu çok çok çok önemlidir. Ne demek bu? Tecavüz vakalarını taciz vakalarını maalesef duyuyorsunuz değil mi? Olmasaydı ama oluyor. Böyle bir zamanda, tehlikeli bir zamanda bir kadının ve bir erkeğin çok daha dikkat etmesi gerekmektedir. Gözümüzü haramdan çevireceğiz. Bu sadece ben e, yolda yürürken karşılaştığım bir insanla mı? Alakalı değil. İnternetten de aynı. Benim olmayan, bana helal olmayan, bir başkasının nikahında bulunan bir insan veya evli değil, ama senin bakmanın bir faydası değil, zararı olduğunu bildiğin insanlardan gözünü çevirmen. Mümkün mertebe. Bu birincisi. İkincisi, kadın ve erkekler arasındaki görüşme ciddiyeti çok önemlidir. Diyelim ki evlilik öncesinde bir kadın ve bir erkek evlilik kararı alacaklar mı bunun? nasıl yapılması lazım hemen bir hayal kuralım erkek ve kadın birbirlerinden haberdar olmuşlar kadının mutlaka akıl bali olan bir yakınının o görüşmeye gelmesi erkeğin de aynı şekilde akıl bali olan bir yakınının gelmesi gerekiyor hayalimize devam ediyoruz ve bu iki kişi konuşurken yanındakiler onu dinleyecek, belki bir şeyler soracak falan duyulmasını istemiyor. Zaten yapılması gereken şu. İki kişi yalnız başına bırakılmadıktan bir odada, diyelim konuşuyorlar, kapı kapatılmadı. Yani şeytana uyup da birbirlerine yaklaşmaları, dokunmaları veya daha ileri boyutlarda haramlara gitmemeleri için evvela birinci kuralımız, ortam ciddi olacak. İnsanların baktıkları zaman, gözünün önünde olacak. Kapalı kapılar ardında olmayacak. Yanımızda birileri olacak ama yanımızdaki insanlar burnumuzun dibinde olmayacak. Sesimiz gitmeyecek mesafe ne kadardır? Örneğin bir masada bu konuşuluyor. İki masa ileride, üç masa ileride olacaklar. Bu en önemlisidir. Bugün bu ciddiyeti kaybettiğimiz için Birçok şey aman günümüzde önemli değil dediğimiz için, bu tecavüzler, tacizler, cinayetler olmaktadır. İnternet üzerinden tanışan, hatta evli olan hanımların, evli olan beylerin de, başlarına nelerin geldiğini görüyoruz. Bu ciddiyetsizlikten kaynaklanan, samimiyetten kaynaklanan durumlardan dolayı. Gün geçmiyor ki, kocasından kaçan, internetten tanıştığı bir insan tarafından öldürülen bir kadın olmasın Allah korusun her ay buna benzer haberler oluyor ortam ciddi olacak oyun ve eğlence havası gereksiz şakalar cıvık kahkahalar aşırı serbest tavırlar cilveler bunlar olmayacak görüşülecek benim şöyle bir hayatım var kadın sorularını dürüstçene soracak çekinmeyecek Yüzüne de bakabilir erkeğin. Böyle bir durum var, şöyle bir durum var, böyle bir benim ee, isteğim var. Erkek de aynı şekilde. Ben de şunu istiyorum, bunu istiyorum, böyle istiyorum, benim hayatım bu. Kadın soru soracak mesela. Annenle aran nasıl? Erkek cevap verecek, erkek soracak. Daha önce nişan yaptım, o ona cevap verecek. Ve birbirlerinin yüzüne bakacaklar. Neden? Çünkü sen yüzüne baktığın zaman etkilenmiyorsan, eğer bugünün tabiriyle elektrik alamadım gibi bir duruma gidiyorsan, bunun ilerisi zaten senin için sıkıntılı. İşte en önemli durum bu. Aşırıya kaçmadan Allah'ın izin verdiği ölçüde yan yana geleceğim. Yani beni izleyenler, karşımda bir hanım var oturuyorum. Evlilik planları yapıyoruz, konuşuyoruz falan. Akrabalarımız sağda solda. Dışarıdan beni gören, şunların haline bak ya. Diyeceği, yadırgıyacağı, ahlaksız bazı şeylerden şüpheleneceği durumlardan uzak kalacağım. Öyle karanlık yerlerde, ormanın bilmem neresinde, böyle kuytu köşelerde değil ve yalnız değil. Bu çok önemli. Şimdi bu evlilik öncesinden çıktık. Bugünkü hayatımıza geldik. Şimdi en önemli maalesef e, karşılaştığımız ve bizi üzen durum kadın ve erkeğin tokalaşması. Şunu iyi biliyoruz ki çok dürüst bir şekilde söylüyorum. Hiç dokunmaya gerek yok. İnsan bakmakla bile şehveti yakalar. Harama bakmak insanı şehvete götürür. Tokalaşmak bakmaktan bir adım ileridedir. Dokunmak çünkü öyle bir nimet ki helal daire içerisinde kullanılırsa, bir insan sadece boşverin karı koca olmayı. Çocuk ağladığı zaman nereye koşuyor? Annesine, babasına koşuyor. Dokunmak istiyor. Ya onu boşver bir kedi. Geliyor, sürtünüyor. Seviyorsun, kafasını bir sağa götürüyor, bir sola götürüyor. Dokunmak çok önemli. Stresin dağılıyor. Ama ne zaman helal daire içerisinde bulursa. Ha. E şimdi geldik bir problem. Bunu ben de yaşıyorum. Elini uzatıyor mesela bir belediye başkanı vardı. Tatilimi yaptığım bir yerde yani senelik izleme geçiriyorum. Bir yere gittim, bir cenaze vardı belediye başkanı. Bir hanımdı. Elini uzattı. Teşekkür ederim yaptım mesela. Böyle kaldı. Ya yani çok büyük bir sıkıntıymış gibi ama tebessüm ederek onu yaptım teşekkür ederim gibi yaptım Allah'a şükür şimdi böyle bir şey yok pandemi bilmem ne falan oldu da herkes biraz daha uzak birbirinden şimdi bana bir erkek el uzattı bir kadın uzatmayacak kırılır mı gücenir mi bilmem ne falan hayır bir hanım uzattığı zamanda ben kadınlarla tokalaşmıyorum bilmem ne falan deyip de kabalaşmaya gerek yok teşekkür ederim Mesela tanışma durumları oluyor şimdi. İşte bu birimimizin müdürü Mehmet Bey bu bilmem ne işte bu da Ayşe Hanım dendi diyelim. Memnun oldum dersin mesela. İlla çalışıyorsun bir yerin bir yerde. Kürek gibi elimi uzatıp da selamlaşmama gerek yok. Çünkü bak birincisi göz. Zinaya giden sebepleri söylüyorum. Göz çok önemlidir. Gözden elektriği aldın. Bir bakış... Şeytan da yardım etti tabi bir konuda sana. Fısır fısır fısır bak o kadın sana bakıyor. O adam nasıl bakıyor sana falan. O bakıştan zaten pat bir elektrik geldi. İkinci dokunmak bunu alevlendirir. Kadınlarla erkekler eğer yan yana gelirse bu iş yerlerinde maalesef çok oluyor. Arada samimiye çok fazla olur. Bugün Ahmet abi yarın Ahmet olur. İki ay sonra Ahmet'cim olur. Senin ismin Esra ise Esra Hanım derken ya Esra sonra Esra'cım olur. Araya mesafe koymak çok zorlaşır. Bugün hem çalışırken kadın ve erkek olarak beraber bu kardeşinizi dinlerken ne olur bana kızmayın. Ya sen neden bahsediyorsun? Biz sapık mıyız? Size bunu söylemiyorum. Doğruları Dostun söyler Ben senin bir dostunum kardeşim Ve doğruları konuşmak zorundayım Lütfen kendimizi kandırmayalım Bir kadın ve bir erkek 10 gün aynı yerde çalıştı 20 gün 1 ay, 2 ay, 5 ay ne oluyor Belli bir zamandan sonra samimiyet olmuyor mu ya Şimdi eğer oturalım doğru konuşalım İşte bu samimiyetten dolayı Bana gelen kaç tane mesaj var Kimi kocasını aldatmış. Kimi iyi edilmiş. Kimi evlenileceğim işte evlenme vaadiyle ortada bırakmış. Neler geliyor neler. O yüzden kadın erkek karışık olmaktan kaçınmaya çalışacağız. Bunun dışında eğer çalışmam lazım. Ama kadın erkek işte böyle böyle bir durum var. Ne yapmam lazım? Mutlaka Allah'ın emrettiği ve vicdanının da bak dinlerken bile rahatsız olduğu bu konuda aklını kullanacaksın. Başka bir iş arayacaksın. E ben bulamam ki. En azından aramaya çalış belki Allah yardımcı olacak sana. O konuda bir ikinci bir kapı açacak. Bir kapıyı kapıyan öteki kapıyı açar. Celle Celalu. İsmini vermek istemiyorum. Çok güzel adamlar var. Çok güzel delikanlılar var. Dinleyen. Abi dedi ya. Ben dedim şu şu yerde çalışıyorum dedi. Evet dedim. Hanım erkek karışık dedi. Ne alan söyleyeyim dedi. Aramızda bir samimiyet oluyor. Evliyim. Çoluğumun çocuğumun dedi yüzüne bakamıyorum ya. Sabah dedi sanki dost hayatı yaşar gibi. E ne yapıyorsun? Nasıl gitti? Şöyle dedi. Ha ha ha ho ho ho falan. Akşam dedi gidiyorum. Sıkıntı yaşıyorum dedi ya. ''Ve bu kardeşim benim işini bıraktı. 2 ay, üç ay iş arada bilmem ne elhamdülillah başka bir iş buldu. Başka bir ile taşındı mesela. Yine buna benzer daha bu haftalarda bir kardeşim abi ne yapacağımı şaşırdım diyor. Başka bir iş mi bulsam falan. Dedim senden Allah razı olsun. Sen bunu düşünebiliyorsan bak ne güzel ya. Bu insanlar bizim ümidimizi arttırıyor.'' Ben kadına değer vermediğim için yüzünü görmemem gerekiyor değil ya bunu anlayalım. Dinimi yaşamak durumundayım. Yarın bir şeytan devreye girer. Başka bir şeyler olur. O yüzden hanım ve erkeğin beraber olması, eğer kocası değilse, abisi, amcası her neyse, güzel şeyler değil. Halvetten kaçınacağız. Mesela bir hanımın yanına girilecek. Mecburen mesela gitmek gerekiyor. Yanına birisini almak lazım. Allah korusun. Yine tekrarlanan uzun görüşmelerden kaçınacağız arkadaşlar. Mesela pazara gittiniz. Bir hanım kardeşim, ben buna çok şahit oldum. Çünkü pazara e, uzun yıllar gittiğim için biliyorum. Çarşamba pazarı, cuma pazarı, o pazarlardan bahsediyorum. Çok büyük bir samimiyet oluyor. Hem göz aşına hem de kulağım duyuyor yani. Alacağım oradan bir domates. Benden önceki yaşanan şeyi nasıl görmeyeceğim duymayacağım. Gayet güzel kapanmış örtülü bir ablamız oradan işler nasıl bakalım iyi sen ne yapıyorsun iyi ya işte biz de ne yapalım ya öyle oldu ha öyle mi oldu şöyle bak bana güzel domateslerden ver sonra senin kafana kırarım ha ha ha ho ho ho ne bu şimdi yani bir markete giderken de öyle nasılsınız iyi misiniz havada ne kadar sıcak bugün ya gerçekten yağar mı bugün acaba ya sana ne? Ha suratını asıp da affedersin dayak e, atacakmış gibi de bakmana gerek yok. Kasiyer orada. Hoş geldiniz dedi. Sana ne ya? Ne hoş geldim ya? Sen kadınsın ben erkeğim yürü git. Deme gerek yok. Hoş bulduk. Ha erkekleri bir de bulunayım. Hanım kardeşlerimin en nefret ettiği şey kardeşim kelimesidir. Ben onu çok kullandığım için. Sağ kardeşim diyorum. Hop arada bütün şeyler kalkıyor. Şeytani şeyler zaten. Yazarken de öyle. Hanım kardeşlerimiz Instagram'dan, YouTube'dan yazdığı zaman kardeşim diye başlayan şeyler kullanıyorum cümleler. Çoğu anlıyor ama bazıları kardeşim derken hani ne oluyoruz diyor. Sonra anlatıyorum. Kardeşimizsiniz bizim. Gibi uzatmayalım. Yani markete gittin, pazara gittin. Ölçü neyse öyle konuşacağız. Teşekkür ederim çık. Daha daha nasıl sana gerek yok. Çok konuşmak tekrarlanan uzun görüşmelerde büyük bir samimiyet veriyor. Özellikle aldatmaların, zinanın en fazla olduğu yerler akrabalık ilişkileridir. Aynı apartmanda oturanlardır, sık görüşenlerdir. Bu tespit edilmiştir. Apartmandasın, komşunun hanımı. Yahu illaki ona nasılsınız dememe gerek yok ya. Elin hanımı ya, elin adamı. Merhaba <gülüyor> falan. Gerek yok. Ha hasta olur. Allah korusun bir e, sıkıntı verici bir durum olur. Elbette o zaman zaten mecbursun. Kardeşim bir şeyin mi var? E, karşındaki insan mesela yere düştü. Bana ne ya elin kadını? Ha, o, o değil mevzu. Gereksizlikten bahsediyorum. ''Kardeşim iyi misin?'' dersin vesaire Bunlar zorunluluktur. Ama çok fazla muhabbet, gırgır, gır, şamata, lavalilik insanın değerini mahveder ve kadının da erkeğin de iffetini zedeler. Bu çok önemli. Halvet'ten kaçınacağız, tekrarlanan uzun görüşmelerden kaçınacağız. Erkek de kadında mütevazi olarak giyinecek. Ne kadınların dikkatini çekecek böyle dar, Kıyafetler erkekler giyecek. Zaten komik oluyor. Kadınlara benziyorlar. O da ayrı da. Neyse. Ya bilmiyorum kadınlar bu tür şeylerden etkileniyor ama dinimiz bunların olmamasını bize emrediyor. Hanım kardeşlerimiz de kendileri latif varlıklar. Ya biz yani görüntü olarak söylüyorum. Zaten mahrem yerlerimiz bizim belli. Ama hanımlara bakıldığı zaman gerçekten yüzleri, gözleri, dudakları hep çekici bizde ne olacak yani ondan sonra ama işte o yüzden hanımların uyuması gerekenler sanki daha fazlaymış gibi bir, burada bir sıkıntı varmış gibi görünüyor değil kardeşim özellikle ev kıyafeti var hanımların evde giyebildiği hatta kocasıyla yalnız başına kaldı istediği makyajı istediği parfümü istediği hatta abartılı vay be bu da mı diyeceğiniz her şey sınır yok orada ...kıyafet konusundan bahsediyor. Ama... ...dışarıda da belli bir üslup... ...belli bir kıyafet var. Erkek için de... ...mesela namazı şöyle kılabilirsin... ...var, böyle kılamazsın var. Hanımlar için de böyledir. Bunlara dikkat edeceğiz, konuşurken ciddi olacağız. Hareketlerde erkek de kadın da ağır başlı olacak. Ben bunu biliyorum. Adam... ...evindeki hanımına... Höp! ...diye konuşuyor mesela. Kaba... Bildiğin kütük ama bir e, bankadan aradılar veya bir GSM operatöründen aradılar. Adamın konuşması nasıl biliyor musun böyle? Evlilik teklif edecek. Bayan konuşuyor. Hı -hı, evet efendim. Hı -hı. Teşekkür ederim efendim ama eve gittiği zaman lan su götür bana bilmem ne falan diyen kütükler hüdükler de var yani aramızda. Dolayısıyla bunları inşallah... Bir kez daha gözden geçirelim, mütevazi giyinelim, birbirimizi rahatsız etmeyelim, çok böyle ağır kokularla, şunlarla, bunlarla, benim kokumdan böyle etkilensin falan filan şeylerine girmeyelim. Çünkü niyetimiz neyse o karşılık bulacak. Karşımızdaki insan bilmez ama Allah bizim niyetimizi bilir. Biz örtünürken insanlara daha böyle çekici görünmek için mi örtünüyoruz, moda olduğu için mi örtünüyoruz, Tarz olduğu için mi örtünüyoruz? Farz olduğu için mi örtünüyoruz? Bir erkek kılık kıyafetini Allah'ın istediği ölçüde mi? Kafasına göre mi yapıyor? E bu, bu sakalda da aynı. Bana sakal yakışıyor diyerek mi bıraktı? Sünnet üzere mi bıraktı? Herkes niyetinin ve sonra tabi ki amelinin karşılığını görecektir. Allahu Teala hayırlı insanlardan eylesin cümlemize amin. Nur Suresi 26. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır. Allahu Teala kadın da olsa erkek de olsa insan olarak Yaşayıp ahirette ey kulum nidasına muhatap olanlardan eylesin. Yan yana koyun gibi yatıyoruz öldüğümüz zaman. Bırakın ne kadın erkekle ne erkek kadınla çatışma içinde olsun. Görevlerimizi yerine getirelim, el ele cennete gitmeye çalışalım. Hepsi bu. Sürçü lisan ettik. Affola. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüle. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله